Şu an ben insanı sıfat olarak 3'e ayırmak istiyorum. 1- Münkir. Ne demek münkir? İnkar eden kafir demek. 2- Mü'min. Ne demek mü'min? İman eden, inanan. Üçüncü olarak da münafık. Ne demek? Müslüman yani mü'min gibi gözüküyor ama tam bir dessas, tam bir hilekar. Şimdi Ebu Cehil acaba bunlardan hangisiydi? Ebu Cehil kafir değildi, müşrikti. münkerin alt kolları bunlar. Ne demek müşrik? Bir Allah var diyor. Şirketten aklınıza gelsin, ortaklık demek. Evet bir Allah var ben bunu biliyorum diyor. Ama Allah'ın sıfatlarında şirke giriyor. Evet bir Allah var ama bana sağlığı bu put verir diyor. Şifa verecek hem Allah. O ne diyor? Bu put verir diyor. Bir gün bir çocuk istersen bu puta giderim diyor. Bir gün mutluluk ve ister bu puta giderim bu puttan alırım diyordu. O zaman Ebu Cehil ne yapmış oldu? Evet bir Allah var demiş oldu ama devamında Allah'ın sıfatlarıyla şirke girmiş oldu. Şimdi bizim halimize baktığında biz de bazen evet bir Allah var diyoruz ama bankadan beklediğimiz huzuru ondan beklemiyoruz. Etrafımızda riyakarhane insanlardan aldığımız huzuru ondan alamayacağımızı düşünüyoruz. Peki biz Allah'ın sıfatları ne yapmış olduk? Dalıtmış olduk. Kim gibi? Allah muhafaza etsin Ebu Cehil gibi. Demek ki bizde mümin ne demek, münkir ne demek, münafık ne demek bunları da bilmek bence çok önemli. Çünkü bunları bilemediğinde o sıfatlara hais kim varsa onu nereye koyacağını da bilemiyoruz. İnsanları sıfatlarına göre tanımak ve ona göre bir çözüm oluşturmak modern psikolojide çok kolay. Modern psikolojide her neyi sorsan adam karşılığını cevabını veriyor değil mi? Aa böyle bir ruhi probleminiz var onu karşılığında bunu yapmanız lazım diyor ama realitede yani gerçekte böyle değil. O yüzden insanları o cihetlerde tasnif edebilmek elzem. Kur'an'da kişilik tipleri 3 sınıfta tasnif edilir. Mümin, mümin ve münafık. Biz bu kişilik tiplerini bilmemiz lazım. Çünkü biz bunları bilmediğimiz zaman bu sefer karşımızdaki düşmana karşı sürekli bir aldanmışlık yaşıyoruz. Yıllardır karşımızdaki düşman nedir ve ona nasıl mukabele edilir? Biz asla bunu bilmiyoruz. Aynı yanlışları yapıp yapıp duruyoruz. Allah Resulü mümin aynı yerden iki defa ısırılmaz der ama biz 10 defa aynı yerden ısırılıyoruz. Önce müminden başlayalım. Mümin amellerinde problem ve eksik olsa da niyetinde problem olmayan kişi demektir. Çok güzel bir etimleme, değil mi? Yanlış yapabilir, hata yapabilir. Yapabilir ne demek ya? Yapar yani. Var mı tanıdığınız hatasız bir arkadaş falan? Kusursuz kim var? Allah var. Demek biz birbirimizi kusurlarımızla seveceğiz. Yani kusurlarıyla sevmek, kusursuz sevmektir o zaman. Doğru mu? Mümin de amellerinde hata olabilir ama niyetinde olamaz. Efendimiz Aleyhisselam mümine karşı sürekli merhamet üzere davranmıştır. Yani etrafımızda bir mümin varsa mümine muamele şekli nasıl olması lazım? Merhamet şeklinde olması lazım. Bir örnek verecek olursak, Hatip Bin Ebi Belta. Bu sahabe, okçular tepesini terk edenlerden bir tanesidir. Mekke fetih gününde Müslümanlara sırrını karşı tarafa verir Ebu Süfyan'a. Hazreti Ali Mekke'ye haber olarak ulaştırılan mektubu Ebu Leheb'in kölesi olan bir kadının saçında yakalar. Tam o sahnede Hazreti Ömer'i bir düşünün böyle tam öfke küpü olmuş ve işinden şunu geçirir. Şimdiye kadar kılıcını kınına koy ey Ömer diyen Allah Resulü herhalde şimdi çıkar şu kılıcını vur şunun kafasını diyecektir diye Hz. Ömer böyle bekliyor. Bu arada o sahabenin mektubu gönderme niyeti Mekke'de kendisinin belli başlı malları var ve o mallar zarar görmesin niyetiyle. Yani haşe böyle bir hainlik niyetiyle değil ya orada mallarım var, mülklerim var bir haber ulaştırayım da savaş olmasın da onlar da mallarımız ziyan etmesin niyetiyle gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselam yavaş ol ey Ömer onun niyeti bozuk değil der. Ve bu sahabeyi affeder. Çok ilginç değil mi? Mekke Fetih gününde haber ulaştıran bir sahabeyi affediyor. Bizde Twitter'da bir mümin yanlış harf kullansa doğduğuna pişman ediyoruz doğduğuna. Doğduğuna. Ve ki bu müminin kusurlarını ortaya çıkarmak benim gibi bir Müslümanın vazifesidir. Allah Allah. Allah Resulü'nün mümine karşı tavrına bak. Neymiş mümine tavır? Merhamet. Bir de bizim tavrımıza bak. Münkir ise yani inkar eden ise amellerinde bazen iyilikler olsa da niyeti tamamen bozuk ve kötü kişidir. Allah Resulü münkire karşı sürekli akıl ile davranmıştır. Münkire yani inkar edene örnekte Nadir bin Haris'i verelim. O biçim bir akıl var bu adamda. Diyor ki siz ona büyücü, şair dersiniz ama insanlar tam olarak buna ikna olmaz. Siz deyin ki o zat ço çocukla ana babanın arasını bozuyor ve onları birbirinden ayırıyor deyin. Umuma bu şekilde fitne verin. Bakın netice ne olacak diyor. Fitneyi görüyor musun? E, Bedir savaşı öyle değil mi? Mesela Bedir savaşı deyince ne geliyor akla? İman eden çocuklarla inkar eden ana babaların savaşı resmen. Değil mi? öyle bir mana olarak belki denebilir böyle. Efendimizin geçtiği yerin arkasından def çalarak kıssalar anlatıyor bu adam ve etrafı sürekli kışkırtıyor. Bu adam tam Bedir günü Müslümanların eline düşüyor ve yola çıkar çıkmaz Allah Resulü Hazreti Ali'ye öldür bu adamı. Çünkü böyle bir adama alan açılmaya devam edilse o çatal diliyle binler adamı zehirlemeye devam edecek. Tabi bu anlattığım neredeyse hemen hemen 15 yıllık bir süreç içeriyor. Münafık ise aman ya Rabbi. En tehlikelisi pirincin içindeki beyaz taş gibi adeta münafık münafığı bir nebze tanır. Münafığı ambalaja yani şekle takılmayan bir mümin kişilik tanır. Münafık için menfaat her şeyin üstündedir. Güneş nerede münafık orada. Rüzgar nerede? Münafık uçmuş. Gitti. Korku onların hayatlarının tamamına hakimdir. Orada sebep şey yani Allah'tan tanıyıp korkmuyor ya mecbur insandan korkuyor mecburen o yüzden korkaklar. Fitne çıkarmak ise onların en önemli işidir. Yani bir fitne olaylarında o ipin ucunu biraz tutun arkasında kesinlikle münafık ahlaklı insanlara denk geleceksiniz toplumu ifsad eden o çatal dililere. Efendimiz Aleyhisselam münafıkla ihtiyat yani Tedbir üzerinde bir strateji uygulamış. Derslerde çok zikrettiğimiz ve çok bilinen Abdullah bin Übey İbn Selül Yani dönemin en büyük münafı adam Bu adamın münafıklığı 5 yılda tescilleniyor Ve Allah Resulü sürekli tedbir ve ihtiyat ederek ilişkisini devam ettiriyor Oğlu Abdullah işi öğrendikten sonra gelir ve Ya Resulallah müsaade et ben babamı öldüreyim der. Hayır der ve öldürtmez Allah Resulü Çünkü İbn Selül'e inanan birçok kitle onun münafık olduğunu bilmediğinden dolayı bir bozgunculuk çıkabilirdi ortaya. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ince stratejisine bak. Çok ilginç. Tebük seferi, Tebük gazvesi hariç bütün seferlere İbn-i Selül'ü yanında götürmüş ki kaldığı yerde fitne doğurmasın diye. Stratejiye bak. Öldüğünde oğlu Abdullah'ın isteği üzerine cenaze namazını kıldırır ve hırkasını ona verir. Hazreti Ömer ne yapıyorsun sen ya Resulallah deyince bırak ya Ömer Allah beni muhayyer kıldı diye Ömer'i geri çeker. Sonra ayet gelir ve kılma der zamanında verilen o hırka, o cenazeyi kıldırdığı görülen binler adamın gönlünün kazanılmasına ilginç bir stratejiyle vesile olur. Efendimiz Aleyhisselam bu bilgiler ile bedeviliği kaldırmak için geldi. Ama biz şu an bu bilgilerden uzak öyle bir haldeyiz ki cehaletimiz ile bedeviliği bile aratır hale geldik. Kandırılmaya çok müsait bir hale geldik.